Ben bir yemin etmiştim diyor, hastalandım, korktum ve kurşun döktürdüm, iyi geldi diyor. Ama içim rahat değil. Kurşun döktürmek günah mıdır? Namaz yani, kılamıyoruz bizden. Dinde yeri yoktu. Yani bu, bu yani e, şamanizme ait bir e, uygulama inançtır. Yani dinde asla yeri yok. Evet. Müslüman kurşun döktürmemeli. Kurşun ne faydası olacak? Yani şimdi e, kurşun kızdırıyorlar, su, sıcak suyu döküyorlar. Tabii sıcak suya kurşun suyla bileşince böyle çeşitli şekiller alıyor. Ondan sonra o şekillere bakarak bir takım anlamlar çıkartıyorlar. Asla dinle alakası olmayan bir şeydir. Kurşun döktürdüğü için efendim nazarla ilgili daha çok hı hı. Anadolu'da yaparlar onu. İşte e, efendim kurşun döktürünce nazardan. Kurtulacak. Evet, nazar haktır. El-ayn-ı hakkun diye peygamberimiz. Nazar haktır. Bundan kurtulmanın yolu muavvizatı okumaktır. Kur'an'ın son 3. suresini, yani İhlas filak ve nas. Kuluhallahu ahadir. Kuluhallahu filak, kuluhallahu nas. Surelerini okumak suretiyle, Fatihah suresini okumak suretiyle nazarın etkisinden kurtulmak mümkün olur. Peki hocam, bunun faydasına inanılarak yapılırsa kişinin yani, dinine zarar verir hani, mi? Yani, e, hani, imanına zarar verip Demeyelim yani batıl bir inanç diyelim yani. Hı -hı. Evet. Yani kurşunun her faydası olacak yani. Aklı mantığına da sıran bir şey değil ki. Yani şimdi kızdırıyorsun suyun içine döküyorsun. coz O da böyle dağılıyor. E ne oldu, ne oldu şimdi? Yani o kurşun mu fayda edecek? Dökülen su mu fayda edecek? Döken mi fayda edecek? Dinde yeri yok. Batıl. kurafe bir şey.